Efendim Perişan Efendim Türkiye Radyoları Perişan Efendim. Efendim. Efendim İyi günler Ömer Bey'le mi görüşüyorum? Evet benim Ömer Bey sizi var ya çok severek dinliyoruz ha Ailecek hastanızız O güzel espriler var ya nereden buluyorsunuz ya Harikasınız ya olağanüstü sözünüzünüz Kardeşim bunları biliyoruz konuya girin lütfen ya konuşur şu, ee, şu anda elimde harika bir buluş var da... Ee, ...bu buluşumu sadece Perşen efem aracılığıyla ben... E, pazarlama düşünüyorum, rica ediyorum. Nedir abi bu buluşu? E, karpuzdan anlayan alet abi. Karpuzdan anlayan alet mi? Nasıl bir şey bu? Yani abecim şöyle, karpuz hani kelek mi, iyi mi, kötü mü... ...yani kesmeye gerek kalmadan anlıyor alet yani. Vallahi ilginç ya, denedin mi çalışıyor mu bu? Ya ne denemesi Ömer Bey, Deneme gerek yok ki. Sizinki radyo programı olduğu için bilen zaten neyin ne olduğunu görmez. E diyelim denedik. Karpuz kelek çıktı. E kim anlayacak ki kelek çıktığını? Öyle değil. E söylemeyiz kan kırmızı çıktı falan deriz olur biter. Çaktır. Yani yani sen bize sahtekarlık mı teklif ediyorsun Ben ben sen bizim gibi doğru dürüst tarafsız halktan yana bir radyo programına böyle bir şey nasıl teklif ediyorsun ya? Dömbüt! Densiz! Bakın Ömer Bey bu işte iyi para var iyi düşün. Eğer kabul ederseniz satışın yüzde 40'ı sezen. Bak bak bak bir de rüşvet ha vay alçak ya. E tamam yüzde elli ol Ya yüzsüze bak ya. ya oğlum benim gibi şerefli bir yayıncıya nasıl para teklif edersin ya alçak düzenbaz. E tamam o zaman yüzde altmış. Allah Allah bela mısın kardeşim ya. Ya tamam yüzde altmış beş ya. Allah Allah çıldıracağım ya. E yüzde altmış yedi buçuk. Kardeşim anlamıyor musun olmaz diyorum ya. E tamam bak bak bu daha fazla çıkmam yüzde yetmiş. Ya küfür ettirecek bana ya. Ömer bey. %75. Tamam yüzde yetmiş anlaştık. Tamam tamam anlaştık. İşi yaparım parayı peşin alırım ona göre. Tamam evet. tamam anlaştık tamam. Bak oğlum bana yamuk olursa yamuk dururum. Ya sen hiç merak etme ya. Kimse anlamaz. Zaten satışı internet üzerinde yapacağız. Tamam anlaştık kardeşim sen aleti al yayına gel. Ben şimdi yayına e, Tamam anlaştık tamam. <gülüyor> Evet, Gideyciler, karpuzu sevmeyenimiz, yemeyenimiz yok, yaz aylarını serinleten meyvesi, ancak karpuz olurken karpuzun iyisini seçebiliyor muyuz? Birçoğumuz karpuz seçmeyi bilmeyip yanımızdakine seçtiririz, hatta ben bile böyle yapıyorum, armudun iyisini ayılar yer ama karpuzun iyisini kim seçer hala muallakta, <gülüyor> bildiğiniz gibi karpuzun iyi olup olmadığını anlamak için e, ...kimileri karpuza vurup çıkardığı sese göre seçer... ...kimileri de kesmece alır, öyle seçer... ...ancak yine de istediğiniz gibi bir karpuz alamaz... ...aldığınızda razı olmak zorunda e, kalırsınız... <gülüyor> ...ve perişan hafı olarak gençler... ...ziraat mühendislerimizin çabalarıyla... ...karpuzdan anlayan bir alet geliştirdik... ...evet... Karpuzu seçerken karpuza vurmaya, sallamaya, koklamaya gerek yok. Ve aleti geliştiren mühendisimiz de şu anda e, stüdyomuzda. E, e, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ömer Bey. E, e, öncelikle sizi tebrik ediyoruz. Karpuzdan anlayan çok önemli bir buluşa imza attınız. E, alet nasıl bir şey? Görebilir miyiz bu aleti? Tabii tabii. İşte şu görmüş olduğunuz alet Ömer Bey. B bakabilirsiniz şu anda. Evet. E, evet dinleyiciler. Dünya radyolarında bir siz şu anda aleti göremiyorsunuz ama biz tarif edelim. Alet e, cep telefonu büyüklüğünde, antenleri var. Evet alet böyle bir şey. Hemen mühendisimize soruyoruz. E, peki e, mühendis bey nasıl çalışıyor bu alet? E, kullanması kolay mı yani? Hem de çok kolay hem de çok kolay. Yapmanız gereken sadece aleti karpuza yaklaştırmak. O kadar. Hadi ya. Eee sonra? Sonra sonra sonra, sonra e, Ömer bey aleti karpuza yaklaştırdığınız zaman eğer karpuz iyiyse şayet alet Karpuz iyi, karpuz iyi diye ötüyor Umar Karpuz iyi diye ötüyor. Ee, çok iyi ya. Ee, i̇yi değilse ne oluyor? O zaman da karpuz, kele karpuz, kele karpuz. Kela karpuz diye ötüyor o kadar basit. Ee, evet dinleyiciler işte duydunuz. Bu alet sayesinde karpuz olurken e, kazıklanmayacaksınız. Ama tabii dürüst bir yayıncı olarak öyle her iyi denen alete inanmamız söz konusu değil. Her zaman olduğu gibi aleti canlı yayında denemeden sizlere e, tavsiye etmeyi aklımızdan bile geçirmiyoruz. Ve şimdi aletin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için yanımızda getirdiğimiz karpuzlarla e, deneme yapacağız. E, i̇şte karpuzlarımız burada. Ay maşallah. Oh güzel karpuzlar gerçekten. Hiç merak etmeyin. Alete son derece ben güveniyorum Ömer Bey. Hiçbir şeyim yok. Tereddütüm yok. Tamam biz de size inanıyoruz mühendis bey. Evet karpuzlarımız maşallah dinleyiciler. Diyarbakır karpuzu. Ee, evet dinleyiciler şu anda bu aleti karpuzlardan birine yaklaştırıyoruz. Ee, bakalım karpuz iyi mi kelek mi ee, alet bize söyleyecek. Kelek karpuz. Kelek karpuz. Kelek karpuz. Kelek karpuz. Ee, evet dinleyiciler şey değil kelek, alet karpuz. karpuzun kelek, kelek karpuz. olduğunu söylediği kulaklarımızı inanamıyoruz. Kelek. Hemen karpuzu kesip içine bakacağız bakalım hakikaten de aletin dediği gibi karpuz kelek mi kelekse vallahi. <gülüyor> <gülüyor> e, karpuz, ya karpuz, ya hayretseniz ya hala da bana inanmıyorsunuz değil mi Ömer Bey? Ee, lütfen rica ediyoruz mühendis bey. burada halktan yana davranmak zorundayız. Onların kafalarındaki soru işaretlerini gidermek zorundayız yoksa. Alın aletinizi gidin. Tamam tamam, tamam. pardon devam sen. E, e, evet dinleyiciler aleti bulan mühendis sizler için rest bile çektik duydunuz. E, ancak mühendisimiz kendisine o kadar güveniyor ki önemli değil sabaha kadar deneyebilirsiniz dedi değil mi öyle dedin. E, e, e, evet evet ben e, gerçekten de öyle dedim e, az ve önce. Ve dinleyiciler elimizi aldığımız bıçağımızla şimdi e, bu karpuzu kesip az önce aletin... Kelek dediği karpuzun içine bakacağız. Bakalım kelek mi? hep beraber göreceğiz sevgili dinleyiciler. Ee, oh. e, kestik ve... ve Evet dinleyiciler olacak şey değil. Karpuzu kestik ve karpuz hakikaten de kelek çıktı. Yani dışı bayılacak. Ya oh, değil mi? Şey Karpuzun kendi olduğunu bilir dinleyiciler. Ya ben dedim Umar Bey bu alet yalan söylemez. Evet dinleyicilerimiz aranızdan bazıları şöyle diyebilir. Hadi canım yalan, düzmece, sahtekar bunlar diyebilir. Onun için bir tane <gülüyor> daha test edelim diyorum sevgili e, mühendisimiz. İşte bir karpuz daha bakınız. Maşallah. Evet onu da bir zahmet deneyelim bakalım ne diyecek Aleti bu sefer. hemen e, karpuzumuza yaklaştırıyoruz. Yani bunu da bilirse vallahi düşüp bayılacağım. E, evet aletimizi şu anda diğer karpuzun üzerinde gezdiriyoruz. İyi karpuz, iyi karpuz, iyi karpuz hemen al iyi karpuz, iyi karpuz bakma öyle salak salak al bu karpuz. Evet dinleyiciler olacak karpuz, şey değil alet iyi karpuz, iyi, karpuz. iyi karpuz olduğunu söyledi ve hemen karpuzu kesip i̇yi karpuz, iyi karpuz. E, bakıyoruz karpuz. inşallah aletin dediği gibi ise Vallahi düşük bayılacak Kesseneydin Ömer Bey, şüphe yok Bismillah diyoruz ve e, karpuzu kestik olacak şey değil dinleyiciler hakkında da karpuz Aletin dediği gibi çok iyi kan kırmızı çıktı Vallahi helal olsun düşünmeyin. ne demek Ömer bey bu Türk mühendislerinin bir başarısı der. Evet dinleyiciler karpuzdan anlayan bu harika aleti sadece Perişan efendi pazarlamadan Perişba'dan alabilirsiniz. Tanesi de sadece 1000 lira kampanyamız stoklarla sınırlıdır. Alo sipariş hattımız 300-500-1500 internet adresimiz ise Gerçekten bu alet... Ay maşallah ya ya senin bu aletten 2000 bin tane sattık bu oğlum? Ya ben dedim Ömer Bey bu alet tutar dedim ben sana. Ya ben bu karpuzdan anlıyor da kavundan da anlar mı bu alet? <gülüyor> anlar ama üzerinde bazı değişiklikler yapma lazım. İyi tamam oğlum sen şimdi bu aleti kavuna göre değiştir. Bir dahakine kavundan anlayan alet diye satalım. E tamam bana uyar. <gülüyor> tamam tamam. Perişan FM Perişan FM Türkiye Radyolar Türkiye Radyolar Türkiye Radyolar Perişan Efe Perişan Efe Perişan Efe Ben geçim saatlerde Yalnızca dünya radyoda Yazan ben Umar Pekin Oynanlar ben Umar Pekin Mustafa Sarıtaş Teknik yapın ben Umar Pekin <gülüyor> Dinleyin dinleyiciler Perişan Efe tanımak Bilmek öğrenmek Ve dinlemek için Tıklayın www.perishanfm.com www www.perishanfm.com